Nasrettin Hoca Fındık Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Karısı ve torunu Yaşar Özdemir Salih Tuncay Halıcıoğlu Bakkal Ersin Sanber Ses kayıt Ali Fırat Hadi bakalım Boz sen koyduğum samanları ye ben de eve gideyim. Acaba bizim evdekiler bugün ne pişirmiş? Kim o? Aa bizim torun gelmiş. Aç bakalım fındık deden geldi. Bana ne getirdin dede? Senin evde olduğunu bilmiyordum ki yahu bilseydim getirirdim. Hadi aç kapıyı. Kapıyı. Hay Allah ne desem ki? Sana şey getirdim Hadi aç kapıyı ee, Şey ne getirdin dede? Hay Allah cebimde de bir şey yok ki Sümüklü bir mendil var Mendil getirdim ya. mendil İstemem benim mendilim var Hem de dört tane Dört tane mi? Samane çocuklar biz burnumuzu kolumuza silerdik Hay Allah Hadi aç bakalım benim küçük fındığım Deden sana neler alacak neler Bana ne bana ne yalan söylüyorsun Beni kandırıyorsun Allah, Allah ya çocuk bile yakalamış yalanımızı. Seninle çarşıya gideceğiz, bakkala gideceğiz. Sonra ne istersen alacağım. Söz mü? Söz söz. Ne sözü? Ee, şey sözü. Ne bileyim ya söz işte. Kuş sözü mü, balık sözü mü, kedi sözü mü? Hay Allah başka yok mu? Hayır başka yok. Şey kuş sözü olsun bari. Gördün. Yalancı, kuşlar söz verir, sonra uçar gider. Yapma yahu, ben de kuşları iyi bilirdim. Bari balık sözü olsun, fındık hadi aç kapıyı. Balıklar söz verir, suda kaybolur gider. Yapma yahu, sen merak etme ben onu oltayla yakalarım. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. O çoktan suyun dibine gitti. Öfff, aç öyle olsun fındık torunum. Ee, sana kendi sözü veriyorum. İyi öyleyse bir fare yakala getir. Ne? Vay çanata vay. Ben sana fareyi gösteririm. Aç çabuk kapıyı. Gördün mü bak? İşte. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu çocuktan bir tane daha varsa dünya yıkılır yahu. Ay Allah hocayla çocuk bir olmuşsunuz doğru dürüst bir namaz kıldırmadınız. Selamı zor verdim ayol. <gülüyor> Nerede o çocuk? Aman hoca al şunu çarşıya götür. Kedi sözümüdür köpek sözümüdür her neyse şuna söz verdiğin şeyi al. Şimdi yemek istersin evde yiyecek bir şey de yok. İstemem hanım istemem. Bu çocuk ne zaman bizim eve gelse benim bütün işlerim durur. Ben bunu çarşıya Sen de bir şeyler hazırla bari Tamam tamam götür de şu namazımı rahat rahat tamamlayayım bari Hadi bakalım fındık çarşıya gidiyoruz hazırlan Nerede bu çocuk yahu Buradayım dede Oho bu dışarı çıkmış bile Elini ver bana yoksa bir adım bile atmam Hayır sen bana elini ver Tamam tamam ben vereyim Yolda adam gibi yürü beni rezil etme Güzel güzel yürü evladım, ayağını eriltip durma. Yoldaki taşları da rahat bırak, pabuçlarını eskiteceksin Şimdi elini ayağını bağlayıp omuzları alırım seni güzel ha. Ben yürüyorum ya dedeciğim. Bu mu güzel yürüme yahu, Allah kötüsünden korusun. Sen bana şeker alacaksın diye ben de adam gibi yürüyorum işte. Oh, oh maşallah ne de adam gibi ha. Bütün millet bize bakıyor be. Tabii bakarlar, kimse adam gibi yürümüyor ki. Bak sen şuna, kimseyi de beğenmiyor. Hey hoca, nereden buldun bu ufaklığı sen? Ben bulmadım, o beni buldu Salih Efendi. Hayır dede, sen beni evde buldun ya. Bak hele, bu çocuğun ağzı da varmış. Dedemin aldığı şekeri burnumla yemeyeceğim herhalde. Bak bak bak, bak, bunun dili de varmış. Dede! Efendim yavrum. Bu senin... Sen hiçbir şey görmemiş galiba. Vay be, bunun aklı da varmış. İstersen sana da veririm. Şşş, güzel konuş. Sen varsın diye güzel konuşuyorum işte dede. Azarlama çocuğu dedesi, senin adın ne bakayım yavrum? Söylemeyeceğim. Kibar ol evladım, büyükler bir şey sorunca cevap verilir. Azarlama dedim ya hocam, sen çocuk olmadın mı? Hiç hatırlamıyorum, ben kendimi bildim bileni nasrettin hocayım. Öyle zannedersin ama, küçüklere bakınca insan büyüdüğünü fark ediyor. Şimdi şu çocuk bir bakarsın kocaman adam olmuş Hala adını söylemeyecek misin yavrum Hayır söylemeyeceğim Bunun adı ne dedesi Adı mı şey Neydi bunun adı yahu Hey torun senin adın neydi Düşün de bul bakalım Ayıp hoca ayıp bir de çocuğu azarlayıp duruyorsun. Sense daha torununun adını bile bilmiyorsun. İnsan torununun adını öğrenmez mi? bir farkında bile değilim yahu. Ben buna hep fındık der geçerim. Kimse de bu çocuğun adı fındık değildir demedi. Belki de fındıktır kim bilir. Hocam hiç fındık isim olur mu? Olur olur. Millet şimdi isim kıtlığı çekiyor. Aslında birçok isime bakarak fındık pek de fena sayılmaz. Yine doğru cevap çocuktadır. Şimdi cici çocuk bize adını söyleyecek, söyleyecek, söyleyecek. Hadi söyle bakalım adını. Ceviz. Yahu biz fıstığı kabul etmedik, ceviz nereden çıktı? <gülüyor> Kızma hoca sen de çocuktan daha çok kabaat var. Dedem benim ismimi bilmeseydi ben onun yüzüne bir daha bakmazdım. İnsallık hali bu be, Aslında da biliyordum da, nasılsa unutmuşum işte. Biraz düşürsem çıkarırım. Aman yorma kendini. Pek hatırlayacağa benzemiyorsun. İyi öyleyse bize müsaade. Bakkala uğrayıp şu çocuğu şekerini alayım. Tamam hocam tamam. Size güle güle. Eee, i̇şte bakkala da geldik. Sakın burada da abuk sabuk konuşup bakkal efendiyi kızdırma. Sinirli adamdır ikimizi de döverim. onu veririm. Ben ondan daha sinirliyim. Eyvah yine başladı. Yandık. Hadi içeriye girelim. Acele etme gireriz. Hele sinirlerin yatışsın. Heh şimdi oldu. Yürü bakalım. Selamun aleyküm Bakkal Efendi. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Aa Yanındaki çocuk torunun galiba. Torunum torunum. Ee, maşallah hiç görmemiştim ben bunu. İnsan yüzüne çıkacak hali yoktu onlar. Bir kusurum mu var? Senin kusurum var. Dükkana baksana bir sürüsüne. Olsun canım yavrum sinek kusurlu sayılır. her bakkalda bulunur sinek. Temiz bakkallarda bulunmaz. Tut evladım büyüklerle böyle konuşmaz. <gülüyor> eh, bırak kocam bırak. Yakında ee, çocuk maşallah. Bırak da konuşsun mani olma konuşsun. Eh, benden günah gitti buyur konuş. Söyle bakayım minik senin adın ne? Ceviz. Oh maşallah maşallah benimki de kestane. Ben kestaneyi sevmem. E sen sevmesen de önemli değil nasılsa sevenler bulunur. Hadi ceviz. Hangi şekerden alacaksan bakkal amcana gösterden alalım. Ben sineksiz şeker istiyorum. Bak yavrum şu kavanozdakiler sineksiz. İyi onlardan ver. Vereyim yavrum vereyim evladım. Ama önce elini yıka. Elinde mikrop vardır. Ee, olsun ne fark eder? Eyvah bakkalı kızdırdı. Elbiseler. Şekirden görünmüyor. Dükkanlar tarafı örümcek dolu. Sus ayıp oluyor. Büyüklerinle böyle mi konuşulur? Sana şeker alma baba. Arada şeker olmasa daha konuşurdum ama şekere dua etsin. Bak sen şuna. Şekere dua edecekmişim. Al kafana senin olsun. ...de bakalım diyeceğine. Aman bakkal efendi, getir şekeri ben alayım, ver oradan bir kağıt da sarayım. Kabahat ben de ikinizi bir araya getirdim. Aman hocam al git şunu, ceviz midir, kozalak mıdır? Ne hadi dede. Nikop kapmadan gidelim burada. Ama yürü yürü başımı derde sokmadan. Bakkal efendi al şu şekerin parasını. Dede, bu o... şeker para ne eder? Hocam, hocam götür şu cevizi yine tansiyonu yükseldi. Aman sakin ol bakkal efendi, sakin ol. Hadi hoşça kal, hadi. Yahu evladım fındık mısın, ceviz misin? her ha, ne hal sen? Neden büyüklerinde kibar konuşmuyorsun? Ama dede ben kötülük olsun diye söylemiyorum ki. Allah Allah! Senin iyiliğin buysa tövbe. tövbe. Hadi bak kalla doğru diyelim. Ama doğruyu söylemenin de bir usulü adamı var canım. Hem bunu söylemek sana düşmez ki. Peki dede bir daha söylemem. Adam önce burnunu karıştırsın sonra elini kavanıza soksun. Öyle Söyledim. mi yaptı? Hı, öyle yaptı tabi. Ben utanmasın diye sadece elini yıka dedim. Vay bakkal efendi vay. Ben şimdi ona gösteririm. Sinirlenme dedeciğim. Daha kibar olmalısın. Ee, haklıdır. Zaten bir şey gösterecekti. değilim. Hadi eve gidiyoruz hadi. Huu, biz geldik yahu Aa, Hocam hoş geldiniz Ne aldınız Biraz mikroplu şeker aldık Mikroplu mu ne mikrobu ayol Neyse, neyse sonra anlatırım Benim yemek hazır mı Hazır hocam hazır Hadi bakalım fındık önce yemek sonra şeker Şey yahu hanım Bu çocuğun adı neydi Bilmiyor musun hoca efendi? Fındık. Fındık mı? E kendisi ceviz dedi ya. Aman hoca sen de şaka mı söylüyorsun yoksa ciddi misin? Ciddiyim hanım bunu şaka olacak nesi var? Sen sahiden torununun adını bilmiyor musun? Bilmiyorum yahu hiç söylemediniz ki. Çocuğun adı turna. Zurna bu Ne zurnası yahu? Zurna değil hocam turna turna. Tuna tuna ne tunası yahu? Ha turna turna. Hay Allah. Fındık veya ceviz daha iyiymiş hanım. Hiç olmazsa zurraya benzemiyor. <gülüyor> alışırsın hoca alışırsın. Söyleye söyleye hoş gelir.